Mürciye'nin tanımı Ferhat Cura Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, O'nun kulu ve gönderilen son nebi olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem asabına ve âline salat ve selam olsun. Bundan sonraki yazılarımızda mürciye fırkasını anlatmaya çalışacağız. Mürciye'yi diğer fırkalardan ayıran ve onu önemli kılan şey şudur. Diğer fırkalar ya tarihin çöplüğünde yerlerini almışlar, Unutulmuşlar ya da birçok özelliği değişip bambaşka bir mezhep haline gelmiştir. Zaman içerisindeki değişimlerle beraber mürciye ümmetin içerisinde en ciddi problem olarak karşımızda bulunmaktadır. Hakkın açığa çıkması için bu taifeyi tanımak, ondan sakınmak ve sakındırmak gerekir. Mürciye, rce kökünden gelir. Lugatta ertelemek ve ummak manaları vardır. Kur'an-ı Kerim'de bu kelimenin farklı halleri üç defa geçmektedir. ''De ki, yapacağınızı yapın. Amelinizi Allah da, Resulü de, müminler de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir grupta Allah'ın emrine ertelenmişlerdir. O bunlara ya azap eder veya teybelerini kabul eder. Allah çok bilendir, hikmet sahibidir.'' Tevbe suresi 105 ve 106. ayetler. Dediler ki: Onu ve kardeşini ertelebe şehirlere toplayıcı görevliler gönder. Şuara suresi 36. ayet. Onlardan dilediğini erteler, dilediğini de yanına alırsın. Boşadığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda senin üzerine bir günah yoktur. Böyle yapman onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Ahzab suresi 51. ayet Lugat'ın en sahih olarak anlaşılacağı yer Kur'an-ı Kerim'dir. Bu ayetlere baktığımız zaman erce-e kelimesinin ertelemek manasına geldiğini görürüz. Mürciye'nin ısnahat tanımına bakacak olursak, mezhepleri, fırkaları anlatan kitaplarda birçok tanım olduğunu müşahede ederiz. Bu tanımların hemen hemen hepsini zikretmeye ve sahih olanını da belirtmeye çalışacağız inşallah. Ehli sünnet âlimleri mürciyeyi şöyle tanımlamışlardır. Kim ameli imandan ayırırsa o mürciye'dir. Daha sonra ehli sünnet âlimleri bu taifenin kendi içerisinde derece derece farklı olmaları nedeniyle sınıflandırma yapmışlardır. İlerleyen yazılarımızda bu taksimatı anlatacağız. Şia ise, Mürciye'yi kendi penceresinden bakarak bambaşka bir tanımla açıklamıştır. Onlar, Mürciye'yi, hinafet sınalamasında Ali'yi dördüncüye erteleyenlerdir diye tanımlamışlardır. Şia'nın farklı farklı sınıflardan oluştuğunu önceki yazılarımızda zikretmiştik. Ali'nin radıyallahu anh, diğer halifelerden daha faziletli olduğunu söyleyen tabakanın, Şia'nın en muhtedili olduğunu söylemiştik. İşte bu görüşte olanlar, Mürciye'yi bu şekilde tanımlamışlardır. O yüzden onların gözünde Ali'yi radiyallahu anh, dördüncü halife olarak kabul eden ehli sünnet, mürciğedir. Başka bir tanımsa şudur. Küfürle beraber taatler fayda vermediği gibi, imansa beraber masiyetlerde zarar vermez. Diğer bir tanımsa, bilmediği konularda işin hükmünü Allah'a ertelemektir. Mürciğe yapılan ve içinde bazı tehlikeleri barındıran başka bir tanımsa şudur. Büyük günah sahibinin hükmünü Allah'a ertelemektir. Bu tanım, mürciyeyi temize çıkartmak için ortaya konulan tariflerden bir tanesidir. Çünkü burada yapılan tanım zaten ehli sünnetin büyük günahlar hususundaki itikadıdır. Şirk haricinde geri kalan küçük büyük günahlar, Allah'ın dilemesiyle affedilebilecek kısımdandır. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını günahları dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günahla iftira etmiş olur. Nisa Suresi 48. Ayet O yüzden mürceyi masum gösterip ehli sünnetmiş gibi tanımlayan bu ifadeler çok tehlikeli kapıları aralayabilecek düzeydedir. Mürciye ile ilgili yapacağımız son tanımsa şudur. İrca cebridir. Yani kulun fiillerinde herhangi bir etkisinin olmadığına, bunların Allah'a ertelenmesi gerektiğine inanmaktır. Selefin, mürciyeyi çok sert bir şekilde eleştirmesi nedeniyle bu taifenin mensupları ya da destekçileri farklı yollarla bu ithamlardan kurtulmaya çalışmışlardır. Bunlardan birisi de mürciyeyi cebriye olarak tanımlamaktır. Peki cebriye nedir? Cebriye, Allah'ın iradesi karşısında kulun fiillerini rüzgarın önündeki tüye benzeten taifedir. Yani kul hangi ameli işlerse işlesin bir sorumluluğu yoktur. Çünkü onları Allah dilemiştir. Doğal olarak bu taifenin mensupları rahatlıkla masiyetlerin içerisine düşebilmektedirler. Büyük günahlar işlemekte hiç sıkıntı yaşamamaktadırlar. Yapılan bu tanımlar dahi bir taifeyi tanıma hususunda ne kadar çok kelam edildiğini bize göstermektedir. Burada asıl üzerinde durmak istediğimiz nokta ise tanımlar üzerinden yapılan aldatma ve bunun sonucunda ortaya çıkan tahribattır. Hiçbir fırka bir seferde ortaya çıkmamıştır. Çıkış sebebi, zaman içerisindeki değişimiyle beraber bir itikat haline gelmesi çok uzun sürer. O yüzden alimlerin fırkaları tanımladıkları sözlerini alırken çok dikkatli olmak lazımdır. Çünkü genellikle fırkalar çok basit bazı noktalardan dolayı ehli sünnetten ayrılmıştır. O dönemi göz önünde bulunduran alimler onları hafif şekilde eleştirmiş ve bidat ehli, heva ehli gibi basıflarla itham etmişlerdir doğal olarak bu taifeye mensup kesimin arkasında namaz kılınabileceğini, kestiklerinin yenilebileceğini söylemişlerdir. İşte yol kesiciler, kafa karıştıranlar tam bu sırada devreye giriyorlar. Bahse konu olan taife, geldiği nokta itibariyle neredeyse İslam'dan çıkacak hale gelmiş olmasına rağmen, bu alimlerin taifenin ilk dönemine ait sözlerini ön plana çıkartıyorlar. Halbuki bu fırka ile alakalı o sözleri söyleyen alimlerin hiçbirisi fırkanın son halini görmemiştir. Bunun pratik örneğini Şia fırkasını anlatırken de görmüştük. Şia'nın ilk çıkış noktası Ali'nin Osman'dan radıyallahu anhum'a daha faziletli ve hilafete daha layık olduğu görüşünü beyan etmekti. Bu durumu dikkate alan o zamanın alimleri Şia hakkında eleştiri geliştirmiş ama onların İslam milletinden oldukları hususunda herhangi bir ihtilaf dahi zikretmemişlerdir. Alimlerin Şii hakkında o gün ortaya koydukları düşünceleri alan kalbi Eğri Zümre, bugünkü rafizilerin fiillerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Ali'nin Osman'dan radıyallahu anhum'a daha faziletli olduğunu söylemek nerede, kabirlere tapmak, Ali'yi radıyallahu anh ilahlaştırmak, sahabeyi tekvir etmek, Ayşe annemiz hakkında ahlaksız ceytanlarda bulunmak nerede? Allah'ın ayetlerindeki müteşabihlerin peşine düşüp kalplerinde eğrilik bulunma vasfını kazanan bu güruhun alimlerin birçok illetle beraber incelenmesi gereken sözlerine yapışmalarına şaşırmamak gerekir. Mürciye ile ilgili yaptığımız tanımlar içerisinde ehli Sünnet'in tanımı, mürciye fırkasının son halini göz önünde bulunduran kapsayıcı bir tanımdır. Biz de bu tanımı ölçü alarak mürciyeyi anlatmaya çalışacağız. Davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 37. sayısında yayınlanmıştır.